Evet Bismillahirrahmanirrahim Günün ilk sorusuyla programımıza başlayalım Gusül abdesti aldıktan sonra namaz kılmak için ayrıca bir namaz abdesti almak gerekir mi? Bismillahirrahmanirrahim Gusül abdesti aldıktan sonra namaz için yeniden abdest almak gerekmez ancak Gusül abdestini sünnet üzere alacak olursak zaten böyle bir soruya da hiç mahal kalmayacaktır Resulullah Efendimiz Aleyhissalatu Vesselam'ın aldığı bir gusül abdesti gibi abdest şöyle alınır. Önce namaz için vücudumuzda kirlilikler varsa onları temizledikten sonra namaz için nasıl abdest alıyorsak öyle öylece abdest alırız. Ondan sonra vücudumuzun tamamını yıkarız. Sağ omuzumuza, sol omuzumuza, sonra bütün vücudumuza başımızdan başlamak suretiyle vücudumuzu ıslaki yer kalmamak kaydıyla yıkarsak sünnet üzere bir gusül abdesti almış oluruz. Değil Ana mi? hatlarıyla anlatmaya evet. çalıştım. Sorumuzla ilgili olan kısmıyla anlattım. Dolayısıyla böyle alınan bir abdeste e, sünnetle terk edilmemek kaydıyla doğrudan namaz kılınabilir. Normal abdestin yapılabileceği her iş yapılabilir bizim Hanefi mezhebinde farz olan vücudun bir şekilde su ile temas etmesi yani yıkanmasıdır. Hı hı. Diyelim ki e, gusül abdesti niyetiyle bir suya e, dalan bir insanın vücudu şey olmuş olur. Gusül alınmış olur. Ağzına burnuna da olur. su vermek kaydıyla vücudu temizlenmiş olur. Bazen e, düz mantık yürütülerek önce gusül abdesti Almadan, yani bütün bedeni yıkamadan önce alınan namaz abdestinin ne anlamı olur gibi bir düz mantık yürütmek suretiyle bu soru ısrarla sorulur. Yine de yani e, gusül abdestinden sonra sünnetin yerine gelmesi için diğer namaz abdesti usulüyle yerinde bir abdest almamız gerekir. Hayır, sünnete uyulmuş olarak bir abdest alınmış, gusül abdest alınmış ve namaz kılınmış olur. Her ne şekilde olursa olsun. Kusül abdesti alan insan aynı zamanda namaz için abdestini de almış olur. Evet.